Üçüncü mekan. Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp. İyi akşamlar, ben Sevil. Üçüncü mekan, kütüphaneler, arşivler programında beraberiz. Hizadan çıkıp yoldan sapabilenlere küçük bir katkı şiariyle devam ediyoruz. Geçen buluşmamızda Cihangir'deydik. E, İstanbul Orient Enstitüsü ile beraber. E, bu akşam ise yolumuz Harbiye'ye düştü. Konuğumuz Hrant Dink Vakfı. Vakıftan e, Türkiye Ermenistan Seyahat Fonu Koordinatörü Norayr Olgan bizimle. Hoş geldin. Hoş bulduk. E, vakıf <gülüyor> Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de... ...gazetesi Agas'ın önünde öldürülmesinden sonra benzer acıların yaşanmaması için... ...onun özgür dünyaya yönelik hayallerini, dilini ve yüreğini yansıtmak için kuruluyor. Ee, şimdi vakıf yeni yerinde 2015'te Anarat Higütyun binasına taşındı. Ee, bu bina 1915 yılında eğitim veren bir bina. Yani ilkokul ve ortaokul olarak hizmet verilmiş ve açılmış. 2004'e kadar da galiba... Eğitim hayatına devam etmiş. Ve 2004'te öğrencisiz kaldığı için e, ara veriyor veya kapanıyor. Değil mi? Evet. Sonra siz oraya taşınıyorsunuz 2015 yılında. Yani yeni yerleri Harbiye'de vakfın. Şimdi vakfın biraz... E, şimdi Hrantink'in ölümünden sonraki geliştirdiği perspektif doğrultusunda... ...yarattığı faaliyet alanlarından biraz bahsetmek istiyorum. Çocuklar, gençler arası fırsat eşitliği, yaratıcı yönlerinde desteklenmesi... ...kültürel çeşitliliğin bir zenginlik farklılığın bir hak olarak kabul edilmesi, Türkiye-Ermenistan ve Avrupa toplumları arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinin desteklenmesi, milliyetçilikten ve ırkçılıktan arındırılmış tarih çalışmaları, Hrant Dink ile ilgili yazı, fotoğraf ve belgelerin toplanması. Yine bu faaliyet alanları herhalde bir şemsiye ve altında projeler geliştiriyor vakıf. Aynen öyle. E, projeleri de başlıklar olarak ben vereyim. Medyada nefret söylemi, kültürel miras, hafıza mekanı, tarih programı, Türkiye-Ermenistan programı, Batı-Ermenice programı. E, projeler, konferanslar, seminerler ve yayınlar dolduğu bir vakıf programı var. Şimdi biz yine e, programımızın içeriği gereği... Kütüphaneyi ve arşivi konuşacağız. Önce istersen Noray biz kütüphaneyle başlayalım. Peki. Kütüphane şimdi ne tür kaynaklar içeriyordan girelim. Buyur. Hranting Vakfı Kütüphanesi aslında 2015 senesinde senin de dediğin gibi Anaratovut'un binasına taşınmamızla başladı çalışmaları. Hı -hı. Yani 3 senelik bir çalışmanın sonucunda şu anda vakıf bünyemizde bir kütüphanemiz ve bir arşivimiz var. Kütüphaneden bahsedeyim biraz öncelikle. Kütüphane şu anda 8000 tane kadar kitaptan oluşuyor. Bu kitapların çoğu Ermeni araştırmalı konulu kitaplar. Bunların dışında diğer azınlıkların da tarihi hakkında, Türkiye'deki varlıkları hakkında pek çok yayına erişebiliyor okuyucu. Kütüphanemizde Ermenice kaynakların dışında Türkçe ve diğer dillerde Fransızca, Almanca, Arapça... Ee, ...araştırmacılar pek çok kaynağa erişebiliyor. Granting Vakfı Kütüphanesi'nde daha demin projeleri saydın. Hı hı. Ee, kültürel Miras Projesi, Türkiye-Ermenistan evet. Normalleşme Süreci Projesi... E, ...Asulis Projesi, Nefret Söyleme Projesi gibi... Ee, ...tabii ki de vakfın kütüphanesini aslında biraz da projeler besliyor. Evet. Ee, <gülüyor> nasıl ki kültürel miras çalışması e, yine üç senedir devam eden bir çalışma ve arkadaşlarının yaptığı sağ çalışmaları sonucunda elde ettiğimiz verilerle ve topladığımız kaynaklarla aslında bir memleket kitapları koleksiyonu var şu anda Hrantin Kütüphanesi'nde. Hı hı. Biraz memleket kitaplarından bahsetmek istiyorum kütüphanemizdeki. Ee, kitapların çoğu aslında e, Hrantin Vakfı dostlarından elde ettiğimiz kütüphanelerinde yer alan ve bize bağışladığı kitaplar ama söyleyebilirim ki aslında en kıymetlileri ve aslında İstanbul'da tek erişilebilecek yerin İstanbul Ranting Vakfı olduğu kitaplar, Beyrut'taki Hay Üniversitesinin yayınladığı çeşitli memleket kitapları. Ki bu kitaplar çoğunluğu Beyrut'ta olmak üzere Paris'te, New York'ta, Buenos Aires'te basılmış kitaplar. Bu kitaplar arasında Suriye Ermenileri Konferansı'nın tebliğleri, Ermeni Kilisesi'nin tarihi, Ermeni Anayasası ve benzer konularda kitaplar da bulunuyor. Ama bunun dışında Huşamadyan dediğimiz bizim aslında hatıratlar Urfa ile ilgili, e, e, Sivrihisar'la, Erzurum'la, Dersim'le, Diyarbakır'la ilgili pek çok kitap bulunuyor ki bu kitaplar da aslında ana örtlerinden göç etmiş Ermenilerin hatırat larını ...oturup yazdıkları... ...ve bunların toplanmasıyla oluşan... E, ...eserler. Böyle sözlü tarih çalışması gibi mi? Aslında yani... sözlü... ...amatör sözlü tarih Hı -hı. çalışması gibi de... ...diyebiliriz. E, Ermeniler... E, ...gittikleri yerlerde aslında... ...tekrar bir arada Hı. buluşuyorlar. E, yani diyebiliriz ki... ...mesela... E, ...hemşeri derneklerinde toplanıp... ...aslında bu verileri derleyerek kitaplar meydana çıkıyor. Aynı şekilde aslında Ranting Vakfı'nın sürdürdüğü sözlü tarih projesinde de biz şu anda beş farklı kitap yayınladık. Sivaslı Ermeniler konuşuyor, Ankara'lı Ermeniler konuşuyor, İzmitli Ermeniler konuşuyor, Diyarbakırlı Ermeniler konuşuyor ve ilk kitap olan Türkiye'li Ermeniler konuşuyor. Aslında vakıf bünyesinde de Hem kaynaklardan faydalanarak hem sözlü tarih çalışmalarıyla bir memleketler koleksiyonu, memleket öyküleri arşivi oluşturuyoruz. Ve insanları da aslında bu arşive katkı sunmaya davet ediyoruz. Bize gelsinler kendi hatıratlarıyla birlikte hikayelerini anlatsınlar. Bize orijinal belgeleri vermeseler de en azından... Ee, nasıl ki Beyrut'a giden e, Aires'e giden, New York'a giden Ermeniler e, kendi hafızalarını bir şekilde korumayı başarmış. Biz de bunları dijitalize edelim ve arşivimizi tutalım istiyoruz. Çok güzel düşünmüşsünüz. Hı -hı. Evet. Umarım geri dönüşler olur. E, peki kütüphaneye herkes gelebiliyor mu? Nura evet. Ee, kütüphane İstanbul'da e, sayılı halka açık kütüphanelerden bir tanesi. Kütüphane saat 10'la 6 arası hafta içi çalışıyor ee, İnsanlar gelip kütüphaneye Dilediği gibi kaynaklardan Faydalanabiliyorlar Kütüpa, Kütüphanede eğer kitap Ödünç almak isterseniz bu üyeliğe Dayanıyor çok iyi genelde ödünç yoktur Evet çok iyi ee, Bizim kütüphanemizde üyeliğe dayanıyor Ve insanlar diledikleri kitapları 10 gün süreyle ödünç alabiliyorlar Ve geldiklerinde başka kitaplar Almaya devam edebiliyorlar Çok güzel Bir de ben bir şey daha gördüm, Gomidas Enstitüsü yayınları. Evet, e, Gomidas Enstitüsü'nden de biraz bahsedelim. Gomidas Enstitüsü 1992 tarihinde Michigan Üniversitesi'nde e, kurulan bir e, enstitü. E, çalışma alanları daha çok e, Ermeni araştırmalardan çeviriler, orijinal araştırmalar, e, monograflar, derlenmiş kitaplar ve edebiyat eserlerinin çevirileri ve yine ana kitapları Huşamadyanlar. E, Gomit Stiklas <gülüyor> Enstitüsü e, bahsettiğimiz gibi e, Michigan Üniversitesi'nde kuruldu Londra'da e, ve kendileri kendileri bize e, kendi kitap koleksiyonlarının tümünü bağışladı ve Hranting Vakfı bünyesinde aslında bunları okuyucuya sunuyoruz. Bu kitapların e, tabii ki de Ermenci orijinallerinin bazıları bünyemizde bulunuyor yine fakat okuyucu için büyük bir fırsat Aslında Ermenice bir kaynağı en azından İngilizce olarak kolay bir şekilde erişebileceği bir yer Ranting Vakfı Kütüphanesi. Şey de yazıyordu Ermeni kadın yazarlarla ilgili Evet. kitaplar da var diye. Evet. Hemen baktım ben katalogumuzda da evet. çok hoşuma gitti. Peki kütüphane ile ilgili bunları söyleyeceksek Gumidastan bahsederken... Gumidastan bahsetmek istedim şimdi. En Hı -hı. bahsettikten sonra e, Gumidas Ermeni müzikolog. Evet. Besteci, aranjör... ...Koroşef'i, etnomüzikolog... ...Kütahyalı... ...Gumidas Vartabet... Vartabet Vartabet. Vartabet din insanı aslında... Evet Gumidas. demek değil mi? Hı -hı. Evet. Gumidas ne yapmış? Farsça, Ermenice, Kürtçe, Türkçe, Arapça... müzik ...müzikler üzerine çalışmalar yapmış. Hı -hı. Anadolu'da köy köy dolaşmış... ...o dönem için. Halkların söylediği türküleri toplamış... ...notalara dökmüş. Ee, şimdi Gumidas'dan o yüzden... ...ben bir Gumidas şarkısı çalmak istedim, bu yüzden Ermeni Filarmone Orkestrası eşliğinde soprano İzabel Bayrak Daryan seslendiriyor. Grunk, doğru mu grung. okudum? Evet, Grunk. Grunk'u dinleyebiliriz. Üçüncü mekan devam ediyor. Gomidas'ı dinledik. Ee, şey demeyi unuttum. Gomidas'ı dinlerken gözlerine bakmak gerekiyor Gomidas'ın. Hrantik Vakfı'ndayız. Noray bize e, kütüphanesini ve anlatıyor. Devam edelim. Evet. E, kütüphanemizde bulunan bir başka koleksiyondan bahsetmek istiyorum. E, Asulist değil, Diyalog Demokrasi Laboratuvarı Projesi'nin e, bir koleksiyonu bu. Asulist Dil Diyalog Demokrasi Laboratuvarı Söylem ve Ayrımcılık üzerine çalışan bir e, proje. E aslında kütüphanemizde Söylem ve Ayrımcılık, e, Nefret Söyleme üzerine e, pek çok bu alanda çalışan yazarın kitaplarını da bulunduruyor. Bu kaynaklara da erişmek isteyen insanlar, akademisyenler, öğrenciler kütüphanemize kütüphanemize rahatlıkla gelip e, bu kitaplardan faydalanabiliyorlar. Hmm. O şekilde. Tamam, o zaman şimdi arşive geçelim. Çok sevgili Hrant Dink'in arşiviyle istersen başlayalım. Nereye? Evet. Arşiv neleri kapsıyor, neler yapıyorsunuz ve bağlantı olarak hafıza merkezin Nisan'da evet. açılacak, ondan Hı. da konuşabiliriz. Yani öyle. Hrant Dink arşivi, Hrant Dink Vakfı bünyesinde 2009'da kurulduğunda ailesi ve arkadaşları tarafından. Aslında materyallerin bir araya toplanmasıyla oluşan bir koleksiyon. Bu materyaller daha çok e, Hrant Dink'in e, yaşarken katıldığı paneller, <gülüyor> e, söyleşiler, toplantılarda yaptığı konuşmaları ve bunların videolarını içer içeriyor, fotoğraflarını içeriyor ve tabii ki de Hrant Dink'in e, şimdiye kadar yazdığı e, Agostay birçok gazetedeki e, yazısını bulunduruyor. Ayrıca Hrant Dink'in yaşarken çeşitli kaynaklardan topladığı veya ona getirilen kaynakları da bir arada bulunduruyor. Hı hı. Ranting arşivinde. Buna bağlı olarak aslında Ranting'in öldürülmesinden sonra Agos Castesinin de bulunduğu Seba apartmanındaki Ranting'in kendi ofisi Agos'un ofisi E, Hrant Dink Vakfı tarafından şu anda bir e, hafıza merkezine dönüştürülüyor. Hafıza merkezi çalışması e, aslında Hrant Dink'in anısına bir müze gibi değil ama bir hafıza merkezi, bir yaşayan mekan olarak şu anda düzenleniyor. E, hafıza merkezin bir parçası tabii ki de Hrant Dink'in kendi ofisi. Kendi ofisinde yaptığı e, çalışmalar, e, duvarlardaki pek çok hatırası, ve diğer aydınlarla birlikte aslında e, Hranting e, hafıza merkezi hala yaşayan bir e, mekan olarak e, devam edilmek üzere kurgulanıyor ve burada çeşitli etkinlikler olmaya tekrar devam edecek. Unutmayalım hmm, diye. Evet, unutmayalım diye bir e, vicdan mekanı olarak kurgulanıyor. Hranting'in arşivim bu merkeze gelmeyecek değil mi? Yine sizin vakıf binasında mı kalacak? Hrant Dink'in odasında ne varsa Hrant Dink'in odasında olmaya devam edecek. Anladım. Ee, kendi kitaplarını da biz kütüphanemizde aslında katalogladık. Hı hı. Ee, fakat tabii ki de kitapları yine kendi mekanında olacak. Fotoğraflar da var. Evet fotoğraflar da var. Dijitali, dijitalize edildi mi fotoğraflar? Ee, dijitalize edildi çoğu fotoğrafların. Evet. Tüm katıldığı paneller, toplantılar, konuşmaların videoları da dijital halde elimizde bulunuyor. Onları da kasetlerden e, görüntüleri aktardık arşivimize. Harika. Hala üzerinde çalışılmaya devam edilen bir arşiv. Ee, tamam. Ee, bir de başka çalışacağınız kişiler de var Hı -hı. değil mi? Evet. Onlardan da bahsedebiliriz. Ee, elimizde şu anda bulunan Diran Bakar arşivi var. Ben biraz Diran Bakar'dan bahsetmek istiyorum. Diran Bakar... Ee, aslında Ermenilerin mülkiyet hakkına yönelik e, uygulamaları Ahim'e ilk taşıyan e, avukat. E, kendisi İstanbullu bir avukat. Ve şimdiye kadar e, 1936 beyannamesiyle Ermenilerden ve diğer azınlıklardan gasp edilen mülklerin e, geri alınmasına yönelik e, büyük bir disiplinle... E, Bir yandan gündelik bir işini yapıyormuşçasına, işini yapmış kıymetli bir hukukçu kendisi. Kendisi 30 Mart 2009'da hayata veda etti. Fakat çalışmaları, tüm araştırmaları ve tüm yaptığı şeyler kütüphanemiz arşivimizde yer alıyor. Arşiv üzerinde hala çalışılmaya devam ediliyor, tasnif edilmeye devam ediliyor. Diren Bakar arşivinin üzerinde çalış, çalışılması sonucunda aslında Ranting Vakfı'nın 2012'de yayınladığı bir 2012 beyanlamesi raporu var ki bu 1936 beyannamesine referans gösterilip aslında Ermenilerden alınan mülklerin yer alınan mülklerin bir beyan, beyana şeklinde bulunuyor. Bu raporu da dileyen herkes vakfımızdan kolaylıkla gelip alabilir. Bunun dışında elimizde bir de Hagop Ayvaz arşivi bulunuyor. Ah ha, evet. Evet Hagop Ayvaz da aslında 1911 senesinde yeni kapıda <gülüyor> doğmuş hem bir tiyatro yazarı hem bir dergi yayıncısı. Kendisi küçük yaşlardan itibaren aslında tiyatro ilgilenmeye başlıyor ve bu tiyatroya ilgisi çeşitli oyunlarda figüran olarak başlayıp sonrasında daha değişik rollerde devam ediyor. 1946'da Ermeni tiyatro yasağı kalkınca Hagop Ayvas Kulis dergisini kurmaya karar veriyor. Kulis dergisi de. Yine e, İstanbul'daki Ermeni tiyatro e, yaşamını anlatan e, bir dergi. 1996'ya dek e, 50 yıl hiç ara vermeden bu dergiyi yayınlamaya devam ediyor Hago Payvas. E, ve sonrasında da e, Ağustos'ta yine sahne arkadaşlarım, hatırladıklarım ve Lutika Dudu gibi köşelerde tiyatro hakkında Yazılar yazmaya devam ediyor. Agop Ayvaz'ın hem kendi arşivi, yani İstanbul'daki aslında Ermeni tiyatrosunun hayatını anlatan o bütün fotoğraflar, o bütün metinler ve kitapçıklar, tiyatro davetiyeleri, broşürleri dair tüm aslında ne biriktirdiyse Agop Ayvaz, arşivimizde bulunuyor ve bunun üzerinde de çalışılmaya devam ediyor. Ayrıca bir yandan da süreli yayınlar arşivimizde Kulis dergisinin tamamını bulunduruyoruz ki tamamını cecim kulis dergisinin bütün sayıları elinizde evet. ve ermenice mi dergi evet dergi ermenice evet. Hı hı. Ee, ki e, dönemin entelektüel yaşamını anlamak için aslında çok da iyi bir kaynak evet çok hı hı. güzel umarım bir an evvel bunlar tasnif işlemi biter evet bizlere ulaşır hı hı. Ee, bir de Sarkis Seropian evet Sarkis Seropian Sarkis Seropian'da Agos kastesinin Ermenci sayfalar genel yayın yönetmeniydi. Ee, yakın bir zaman önce ne yazık ki kendisini kaybettik. Evet. Fakat kendisi e, Ermeni tarihi ve Ermeni mitolojisi üzerine araştıran, yazan, kafa yoran ve çeşitli e, arkadaşlarıyla birlikte yaptığı sağ çalışmalarıyla birlikte pek çok soyut e, ve e, soyut ve somut kültürel mirası gün çıkarmış, Algoz gazetesinde, köşesinde yayınlamış kıymetli bir yazar. Tabii ki de hayatı boyunca yaptığı tüm çalışmalar çok kıymetli. Ve onlar da kendi arşivimizde bulunuyor. Yani işte Sivas'ta, Van'da, Kars'ta, Muş'ta yaptığı gezilerde çektiği fotoğraflar, bulduğu kiliselerin kalıntılarından kalan fotoğraflar ve bunun hakkında yazdığı pek çok not arşivimizde yer alıyor. O Bu da ilgili araştırmacılar için çok iyi bir kaynak. Ee, evet. Bir de Agos Gazetesi ile aynı binadasınız. Evet. Agos Gazetesi'nin arşivi de var, <gülüyor> değil mi? Agos Gazetesi'nin arşivi de evet Agos Gazetesi ile de aynı binadayız ve arşiv de binamızda bulunuyor. Agos Gazetesi de 1996'da kurulduğundan beri günümüze kadar aslında bir toplumun bütün hafızasını barındıran bir kaynak. Ee, yine vakıf bünyesinde Dileyenler araştırmacılar gelip e, Bu alanda da Agoska arşivine erişebiliyorlar Evet ee, Yarın 19 Ocak <gülüyor> ee, Ne diyeceğimi bilemiyorum Şunu söyleyebilirim yaralarımızın kapanması Dileğiyle değil Bir sözüyle e, Programı kapatabilirim Çok teşekkür ederim Nuray Ben teşekkür ederim davetiniz için ee, Gelin önce birbirimizi anlayalım Gelin önce birbirimizin acılarına saygı gösterelim. Gelin önce birbirimizi yaşatalım diyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Üçüncü Mekan Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp